وَاِذْ قَالَ اِبْرَٰهِمُ رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ تُحْيَ الْمَوْتَ Bir zamanlar İbrahim, Ey Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilteceğini göster, dedi. Buyurulan ayeti kelimedeki kerimedeki Allah Teala'nın kalpleri diriltmesi, engelleri ortadan kaldırması ve kalbi ilahi tecellilerle aydınlatmasıdır. El-Mewte kelimesi ise, ilahi tecelliler,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 En kötü mesken de cehennemdir. Kalp dediğimiz zaman, sol memenin altındaki kozalak şeklindeki yüreği kastetmiyoruz. Ancak kozalak şeklindeki yüreğe bağlı kalp latifesini kastediyoruz. Aslında bu kalp mükelleftir. Kurtuluşu, tevhide inanması, taat ve ibadetle allah Teala'ya yaklaşmasıdır ve bu sayeden dirilmesidir.